Kabe'nin İnşası, Enes gün. Geçen yazımızda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem evliliğinden ve ticari hayatından bahsetmiştik. Risalet öncesi dönemi anlattığımız hemen hemen her yazıda vurguladığımız bir nokta orada da karşımıza çıkmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla Mekke toplumu içerisinde örnek bir insan olmuştu. Buna Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin durumu ve Allah'ın subhanehu ve teala onun doğumu öncesinde ve sonrasında gösterdiği bazı hadiseleri de ekleyince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir kişi olarak tanımlanmaya ve tanınmaya başlamıştı. Elbette bu, risalet görevi verildiğinde insanların daha kolay bir şekilde hakka tabi olmaları için Allah'ın Subhanehu ve Teala kullarına rahmetinin bir sonucuydu. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem insanlar tarafından farklı bir gözle bakılmasının, ona değer verilmesinin en büyük sebebi ise Allah Resulü'nün güvenilir olmasıydı. Mekkeliler onu El Emin diye çağırıyorlardı. Aslında bu sıfat sadece Allah Resulü'ne has değildi. Bilakis tüm rasuller bu sıfatla sıfatlanmışlar. Kavimleri onları böyle tanımıştı. Okuttu elçilerin her birisinin ağzından şu sözler dökülmüştür. Şüphesiz ki bizler sizler için güvenilir bir elçiyiz. Araf Suresi 68. ayet. Risalet öncesi dönemde el-Emin sıfatını Kabe'nin inşası sırasında Mekkelilerin ağzından duymaktayız. Mekkeliler kendileri için çok değerli olan Kabe'yi yeniden inşa etme kararı almışlardı. Bu karara yol açan etkenlerin ardarda gelmesi, kararlarını hayata geçirme hususunda onlara adım attırdı. Bu etkenleri şöyle sıralayabiliriz. Kâbe'nin kutsal bir yapı olmasına rağmen, içindeki değerli eşyalar birkaç defa çalınmıştı. Kâbe'nin duvarlarının kısa olması, üstünün de açık olmasının buna neden olduğu düşünülüyordu. Her ne kadar bu hırsızlığı yapanların yakalanmaları, ve ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerçekleşmişse de, aynı fiilin bir kez daha tekrarlanmayacağının bir garantisi yoktu. Daha da önemlisi, Kureyşliler bu tür hırsızlık olaylarının, diğer Arapların gözünde Kureyş'i itibarsızlaştıracağı endişesini taşıyorlardı. Çünkü Kâbe'de bulunmak, onlara bir prestij sağlıyordu. Ve tüm Araplar, bu onuru taşımak için doğal adaydılar. Kâbe'ye, Güzel koku yayan tütsüler nedeniyle yangın çıkmış ve Kâbe'nin içindeki eşyalar yanmıştı. Yangın nedeniyle Kâbe'nin duvarları yarılmıştı. Mekke'yi vuran büyük bir sel Kâbe'yi de etkilemiş, ciddi bir onarım kaçınılmaz hale gelmişti. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü Mekke eşrafı Kâbe'yi yeniden inşa etme kararı aldılar. Bu iş için bütün Mekkelilerden yardımda bulunmalarını talep ettiler. Ancak bu isteklerini ilan ederken, söyledikleri sözler gerçekten çok dikkat çekiciydi. Velid bin Muğire, Mekke halkına şöyle hitap etti. Ey Kureyş topluluğu! Beytin onarımı için, herkes imkanı dahilinde bağışta bulunsun. Fakat bağışlar faiz, kumar, fuhuş ve zorbalıkla elde edilen gelirlerden olmasın. Bu tür kazançlar, Beytin onarım masrafına bulaştırılmasın. Bağışlarınızı hanımlarınızın mehirlerinden ve babalarınızdan kalan miraslardan yapın. Çünkü sizin kazançlarınız şaibelidir. İbni Hişam Şeytanın insana sağdan yaklaşarak onu kandırmasının en güzel örneği bu olsa gerek. Masiyetlerin kötü olduğunu bilmelerine rağmen nefislerinin hoşuna gittiği için onları yapıyorlar. Ama aynı zamanda kendilerini rahatlatacak şekilde bazı ameller peşinde koşuyorlar. Bu çağrıdan sonra Kabe'nin inşası için herkes elinden geldiği kadarıyla yardımda bulunmaya başladı. Bu sırada Yemen'e inşaat malzemesi taşıyan bir gemi fırtına nedeniyle yolculuğunu yarıda kesmek zorunda kalınca Mekkeliler oradan malzemeleri satın alıp Mekke'ye getirdiler. Artık işin en zor kısmına gelinmişti. Kabe'yi yıkmak Mekkelilerden hiçbiri böyle bir işe yanaşmıyordu. Kâbe'yi yıktıklarında, kendilerinde bir zarar dokunacak diye endişe ediyorlardı. Bu şekilde biraz vakit geçirdikten sonra, Kâbe'nin onarım işini idare eden Velid bin Moire, kendisinin yaşlı olduğunu ve bir belaya uğrasa da, şu yaştan sonra bir zarar olmayacağını söyleyerek yıkıma başladı. İki gün boyunca, Velid'e bir şey olmadığını gören Kureyşliler, yıkım işine hep birden iştirak etmeye başladılar. Kâbe yeniden inşa edildiğinde, eskisinden daha farklı bir yapı ortaya çıkmıştı. Kâbenin alanı daraltılmış, duvarları iki katına çıkmış, üstü kapatılmıştı. Ayrıca kapının girişi birkaç basamakla çıkılacak yükseklikte yapılmıştı. Bunun sebebi olarak, sel sularının Kâbenin içine girmesini engellemek olarak söyleselerdi, Allah Resulü bunun hikmetini farklı bir şekilde izah etmiştir. Ey Ayşe! Mekkelilerin Kâbe'nin kapısını niçin yüksekten yaptıklarını biliyor musun? Bunu yapmalarının nedeni, istediklerini içeriye almak, istemediklerine de engel olmaktı. Güya bununla da Kâbe'nin şerefini gözetmiş oluyorlardı. Bazen istemedikleri birisi içeriye girmek istediğinde, onu merdivenden aşağı verirlerdi. Kâbe'nin inşası sırasında kırılma noktası ise Hacerül Esved'in taşınmasıydı. Kâbe'nin inşası için herkes bir şekilde yardımcı olmuş, bu şereften pay alabilmek için çabalamışlardı. Ama Hacerül Esved taşının yerine konulmasına gelince ipler koptu. Herkes kendi soyunun bu şerefe nail olmasını istiyordu. Bir çözüm bulamayınca sinirler gerildi. Hatta bazıları kan dolu bir kaba parmaklarını daldırıp gerekirse bu urda savaşacaklarına dair and içtiler. Durumun vehametini gören Mekken'in ileri gelenleri Darun Nedve'de toplandılar ve şöyle bir karar aldılar: Safat tepesi tarafından Kabe'ye giren ilk kişi her kim olursa olsun onun kararına uyulacak, itiraz edilmeyecekti. çekti. Kararı verenler Kabe'nin avlusunu gözlerken Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdiğini gördüler. Sevinçle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emin birisidir. Onun kararlarına uyulur, onun her türlü kararına razıyız dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bir örtü istedi. Örtünün üzerine hacer Esved'i yerleştirdi ve her bir kavmin örtünün bir ucundan tutmalarını istedi. Bu şekilde Hacerül Esved el birliğiyle taşınmış ve yerine konmuş oldu. Mekkelileri büyük bir savaştan kurtaran, sadece Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem pratik çözümü değildi. Aksine, bunun öncesinde Mekke ehline kendini el-emin olarak kabul ettirmesiydi. Kendi toplumlarının karşısına davetçi olarak çıkan her bir Müslüman, emin sıfatını üzerinde taşımakla yükümlüdür. Çünkü anlattığımız din, insanların hoşuna gitmeyecek emirler ve yasaklarla doludur. O yüzden bu çağrıdan yüz çevirmek için çeşitli mazeretler arayacaklardır. En önemli mazeret alanı ise davetçinin kişiliğidir. Anlatıcı pozisyonunda olan kişiyi eleştirerek, anlatılan şeyin değerini düşürmeye çalışmak ya da akıllarda soru işaretlerine yol açmak, bahaneciler için vazgeçilmez bir yöntemdir. El emin olan bir peygamberi dahi inanmamak için ''Uyduruyor'' denilebiliyorsa, emin sıfatının yanından bile geçmeyen davetçilere acaba neler söylenir? Davetçiler, sözlerinin karşı tarafta etkili olabilmesinin yolunun, emin sıfatını kuşanmaktan geçtiğini anladıktan sonra, bu hususta yapılması gerekenleri araştırmalı ve adım atmalıdırlar. Peygamberlerin hayatlarının her bir karesi, onların gözüde asabının yaşantıları, bu sıfatın yansımalarıyla doludur. O hayatlar okunmalı ve gerekli dersler çıkarılmalıdır. Duamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 28. sayısında yayınlanmıştır.